ona karşı bu şekilde bir ihtiyacınız varsa, adeta ona bağlılığınızı bir namus kıskançlığı içinde görüyorsanız, ondan başkasına gözünüzün düşmesini istemiyorsanız şayet, cenneti bile gözünüzün önüne koysanız diyecek kadar onu kıskanıyorsanız, bu seviyede geriye dönüp alttan yürüyemezsiniz zaten, günah işlemiş olursunuz. Ama ufkunuz buraya ulaşmamışsa,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 Hayır katiyen ve kâtiyeten bakın başınızın çaresine derim ben. Bunlar seviye meselesidir. Allah o seviyeyi hisan buyursun. Kul innû Ümir tu an ʿabd Allah mukhlesan ve Ümir tu la an akūne min al-muṣlimīn. Kulillāha ʿabd mukhlesan luhu Diyor. İklas. İlla iklas. ruhu iklas.